Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Uydurduğu yalanı Allah'a mal eden, yahut yanına kadar gelen gerçeği yalan sayan kimseden daha zalim biri olabilir mi? Kafirler için cehennemde yer mi yok? Ama hak ve gerçeği getiren ve onu tasdik edenler var ya, işte her türlü fenalıktan korunanlar onlardır. Ahirette Rablerin hzdinde onlara istedikleri her şey vardır. İşte iyiliği huy edinenlerin mükafatı budur. Böylece Allah onların yaptıkları en kötü işi bile affeder ve yaptıkları makbul işlerin karşılığını en güzel şekilde verir. Allah kuluna kâfi değil midir? Kalkmışlar da seni onun altında bir takım başka şeylerle korkutmaya çalışıyorlar. Allah kimi şaşırtırsa, artık onu doğru yola getiren olamaz. Ama kime de Allah yol göstermişse, onu saptıran olamaz. Allah, mutlak galip ve istediği anda hakkını alan, dilediğinin hakkından gelen, azizün züntikam değil midir? Eğer onlara, gökleri ve yeri yaratan kimdir diye sorarsan, Allah yarattı derler. De ki, peki öyleyse, şimdi baksanıza, Allah'tan başka ibadet ettiğiniz şu nesnelere, şayet Allah bana bir musibet verirse, bunlar o musibeti giderebilirler mi? Yahut bana rahmet ve nimet vermek isterse, o rahmeti engelleyebilirler mi? Şu halde sen şöyle de, Allah bana kâfidir, Güvenecek yer arayanlar da, yalnız ona dayanıp güvensinler. Hem de ki, ey halkım, siz elinizden gelen fenalığı yapın. Ama ben de işime devam edeceğim. Zelil ve rezil eden azabın, dünyada kime geleceğini, ahirette ise, devamlı azabın kimin başına ineceğini yakında öğrenirsiniz. Biz bu kitabı, insanların faydası için sana hak ve gerçek olarak indirdik. Artık kim doğru yola girerse, kendi yararına olarak girer. Kim de yoldan saparsa, kendi aleyhine olarak sapar. Sen onların üzerinde bekçi değilsin. Ama gerçek koruyucu Allah, insanların ruhlarını ölümleri sırasında, ölmeyenlerin ruhlarını ise, Uykuları sırasında alır. Hakkında ölüm hükmü verdiği ruhu tutar, Vermediği ruhu ise belirli bir süreye kadar salıverir. Muhakkak ki bunda düşünen kimseler için alacak ibretler vardır. Bilakis onlar kalkmış, Allah'tan başka bir takım sözüm ona şefaatçiler bulmuşlar. De ki, onların hiçbir yetkileri olmasa, Akıl ve şuurdan mahrum olsalar da mı onlara ibadet edeceksiniz? De ki şefaatin tamamı Allah'a aittir. Çünkü göklerin ve yerin mülk ve hakimiyeti de onundur. Sonunda da onun huzuruna götürülecek, ona hesap vereceksiniz. Böyleyken Allah bir olarak anılınca ahirete iman etmeyenlerin yürekleri burkulur da. Onun altında başka bir takım ortaklar da anıldığında, derhal yüzleri güler. Sen şöyle dua et. Allah'ım! Ey gökleri ve yeri yaratan! Ey görünen, görünmeyen ne varsa bilen! Hakkında ihtilaf ettikleri her meselede, kulların arasında sen elbette hükmedeceksin. Ben bu güven içinde bekliyor ve sabrediyorum. O zalim kafirler dünyanın bütün malları ve imkanları kendilerinin olsa, hatta onların bir misli daha bulunsaydı, kıyamet gününde azabın kötülüğünden kurtulmak için derhal fidyo olarak verirlerdi. O gün onların hiç hesaba katmadıkları öyle şeyler Allah tarafından ortaya dökülür ki saymaya gelmez. İşledikleri pis işler ortaya çıkar. Ve Allah'ın dini ve peygamberleriyle yaptıkları alayların cezası kendilerine her taraftan sarı verir. İnsanın başı derde girdi mi bize yalvarır, ama sonra ona tarafımızdan nimet verince ben bilgi ve becerim sayesinde bu serveti elde ettim der. Hayır, bu bir imtihandır, ama çokları bunu anlamazlar. Kendilerinden önce gelip geçenler de böyle dediler. Ama kazandıkları servet, mukadder akibetlerini önlemede kendilerine hiç fayda etmedi. İşledikleri fenalıkların cezası başlarına geçti. Aynen onun gibi, senin çağdaşlarından olan zalimler de, yaptıkları fenalıkların cezasına çarptırılacaklar ve elimizden kaçıp kurtulamayacaklardır. Hala şunu anlamadılar mı ki, Allah, dilediği kulunun nasibini bollaştırır, dilediğinin nasibini ise daraltır. Elbette bunda, inanacak kimseler için alacak ibretler vardır. De ki, ey çok günah işleyerek, kendi öz canlarına kötülük etmede ileri giden kullarım! Allah'ın rahmetinden ümidinizi kesmeyiniz. Allah, bütün günahları affeder. Çünkü O, gafur ve rahimdir. Çok affedicidir, merhamet ve ihsanı fazladır. Size azap gelip çatmadan önce, Rabbinize dönün ve O'na teslim olun, O'na itaat edin. Yoksa yardım göremezsiniz. Size azap, farkına varmadığınız yerden, ansızın gelip çatmadan önce, Rabbiniz tarafından size gönderilen hükümlerin en güzeline tabi olun. Ta ki kişi şöyle demeye mecbur kalmasın. Rabbime karşı yaptığım bunca kusurdan dolayı, yazıklar olsun bana. Yazıklar olsun bana ki, ben onun diniyle, kitabıyla alay edenler arasında yer aldım. Yahut, Allah bana hidayet verseydi, ben de Allah'a karşı gelmekten sakınanlardan olurdum. Yahut, azabı göreceği sıra, ah! Elime bir fırsat geçse de, iyilerden olsam. Yüce Allah şöyle buyurur. Hayır, ayetlerim sana geldi de sen onları yalan saydın. Onları kabul etmeyi kibrine yediremedin. Büyüklük tasladın ve kâfirler arasına girdin. Uydurduğu şeyleri Allah'a edip, onun adına yalan söyleyen kimselerin, Kıyamet günü yüzlerinin kapkara kesildiğini görürsün. Allah'a karşı böyle kibirli davrananlar, büyüklük taslayanlar için cehennemde yer mi yok? Allah, kendisine karşı gelmekten sakınanları ise, cehennemden kurtarıp, muratlarına kavuşturur. Onlara hiçbir fenalık dokunmaz. Onlar asla üzülmezler de. Her şeyi yaratan Allah'tır. Her şey onun tasarruf ve yönetimindedir. Göklerin ve yerin hazinelerinin anahtarları onun nezdindedir. Allah'ın ayetlerini inkâr edenler var ya, işte asıl hüsrana en büyük kayba uğrayanlar onlardır. Sendeki ey cahil topluluk, böyleyken siz ne cesaretle benden Allah'tan başkasına ibadet etmemi istiyorsunuz. Halbuki sana da, senden önceki peygamberlere de, şu gerçek vahyolunmuştur ki, İyi dikkat et! Allah'a ortak koşarsan, yaptığın bütün makbul işler boşa gider ve sen, ahirette kaybedenlerden olursun. Bilakis sen yalnız Allah'a kulluk et ve O'na şükredenlerden ol. Ama onlar, Allah'ın kudret ve azametini hakkıyla takdir edemediler. Ona layık tazimi göstermediler. Halbuki bütün bir dünya kıyamet günü onun avcunda, gökler alemi de bükülmüş olarak elinin içindedir. Böyle bir azamet ve hakimiyet sahibi olan Allah, onların uydurdukları ortaklardan yücedir, münezzehtir. Sûr'a sure üflenir. Allah'ın diledikleri dışında, göklerde ve yerde kim varsa, çarpılıp cansız yere düşer. Sonra ona bir daha üflenir. Bir de bakarsın, bütün insanlar, kabirlerinden ayağa kalkmış, etrafa bakınıp duruyorlar. Mahşer yeri, Rabbinin nuru ile ışıl ışıl aydınlanır. Amel defterleri ortaya konur. Derken, Peygamberler ve şahitler getirilir. Haklarında tam adaletle hükmedilir ve onlara asla haksızlık yapılmaz. Herkese yaptığının karşılığı tam tamına ödenir. Zaten Allah, onların yaptıklarını pek iyi bilmektedir. Kafirler bölük bölük cehenneme sürülür. Nihayet oraya varıp da kapılar açılınca, cehennem bekçileri onlara şöyle sorar. Size Rabbinizin ayetlerini okuyan ve Allah'ın huzuruna çıkacağınız bugünü bildirerek sizi uyaran peygamberleriniz gelmedi mi? Evet geldiler derler. Fakat kafirler hakkında azap hükmü kesinleşti. Şimdi ne desek boş. قِيلَ <gülüyor> دُخُلُوا Cehennemin kapılarından orada ebedi kalmak üzere girin. Allah'a karşı büyüklük taslayanların kalacakları yer, ne fena bir yer denilir. Rablerine karşı gelmekten sakınanlarsa, bölük bölük cennete sevk olunurlar. Nihayet, Oraya varıp da kapıları açılınca, cennet bekçileri, selam olsun sizlere! Ne mutlu size! Haydi, ebediyen kalmak üzere giriniz oraya! derler. Onlar şöyle karşılık verirler. Hamdü senâlar olsun o Allah'a ki, Sözünde durdu ve dilediğimiz yerinde oturacağımız şekilde, Bizi cennete yerleştirdi. Çalışanların mükafatları ne güzelmiş! Sen o gün melekleri de Arşın etrafını çevrelemiş Rablerine zikir, tenzih ve hamdeden vaziyette görürsün. Derken aralarında adaletle hükm olunur ve hamdü senalar Rabbül alemin olan Allah'a mahsustur diye bitirilir. Mümin Sûresi. Mekke döneminin sonlarında inmiş olup 85 ayettir.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 ama cezalandırması da çetin olup lütuf ve ihsanı pek geniştir. Ondan başka tanrı yoktur. Dönüş yalnız ona olacaktır. Allah'ın ayetlerine karşı ancak kâfirler mücadele ve husumet ederler. Fakat onların şimdilik dünyada rahat rahat dolaşmaları seni tasalandırmasın. Kendilerinden önce Nuh halkı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 O halde tövbe edenleri ve senin yoluna tabi olanları affet ve onları cehennem azabından koru ey bizim Ulu Rabbimiz. Sen onları ve onlarla birlikte babalarından, eşlerinden ve nesillerinden iyi kimseleri kendilerine vaat ettiğin adın cennetlerine yerleştir. Muhakkak ki sen aziz ve hakimsin. Üstün kudret Tam hüküm ve hikmet sahibisin. Hem onları kötülüklerden, günahlardan koru. Sen kimi dünyada kötülüklerden korursan, muhakkak ki ona, ukbada merhamet edersin. İşte asıl kurtuluş ve büyük mutluluk da budur. Kâfirlere şöyle nida edilir. Allah'ın size gazabı, sizin kendinize olan buğzunuzdan daha şiddetlidir.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 Gerçekten biz Musa'yı, ayetlerimiz, mucizelerimiz ve apaçık bir yetkiyle Firavun'a, Hamana ve Kârûn'a gönderdik de, onlar, bu yalancı bir sihirbazdır, dediler. Musa, onlara bizim tarafımızdan gerçeği getirince, onun yanında bulunan mü'minlerin oğullarını öldürün, kızlarını ise hayatta bırakın, dediler.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 Allah'ın huzurudur ve haddi aşanlar cehennemi boylayacaklardır. Size söylediğim şu sözleri yakın da hatırlayacaksınız. Artık ben işimi Allah'a bırakıyorum. Çünkü Allah kullarını pek iyi görmektedir. Allah onu kâfirlerin tuzaklarının şerrinden korudu. Firavun hanedanını da kötü azap kuşatı verdi. Onlar sabah akşam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 Kâfirlerin duaları ise neticesiz kalır. Biz resullerimize ve iman edenlere hem dünya hayatında hem de şahitlerin çağrılıp dinlendiği günde elbette yardım ederiz. O gün zalimlere mazeretleri fayda sağlamaz. Onlara sadece lanet vardır. Onlara sadece kötü bir yurt vardır. Biz gerçekten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 sadece ol der o da hemen olu verir baksanıza Allah'ın ayetleri hakkında tartışanlara ileri geri konuşanlara nasıl oluyor da haktan vazgeçiriliyorlar kitabı ve elçilerimizle gönderdiğimiz buyrukları yalan sayanlar suçlarının neticesini yakında öğreneceklerdir boyunlarında demir halkalar ayaklarında zincirler olarak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 İşte Allah, kâfirleri böyle şaşırtır. Bu şaşırtmanın sebebi, dünyada haksız yere şımarıp kibirlenmeniz ve taşkınlık yapmanızdır. Haydin, içinde devamlı kalmak üzere, cehennem kapılarından girin. Kibirlilerin yeri ne kötü bir yerdir. Sabret, çünkü Allah'ın vaadi gerçektir.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 Şiddetimizi gördüklerinde iman etmeleri kendilerine fayda sağlamadı. Allah'ın kullara hakkında cari olan uygulaması hep böyle olmuştur. İşte kâfirler burada hüsrana uğramışlardır. 41. Fussilet suresi. Mekki olup 54 ayettir. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla HÂMİN Bu kitap, Rahman ve Rahim olan Allah tarafından indirilmiştir. Bu kitap, bilen, anlayan kimseler için ayetleri açıklanmış bir kitap olup, Arap diliyle olan bir Kur'andır, okunan bir derstir. Bu kitap, Allah'ın rahmetiyle müjdelemek, cezasını haber vererek uyarmak için gönderildi. Buna rağmen, insanların çoğu, ondan yüz çevirdiler. Onlar artık dinlemezler. Ve derler ki, senin bizi davet ettiğin inançlara karşı kalplerimiz kapalıdır. Örtüler içindedir. Kulaklarımızda da ağırlık bulunmaktadır. Hem seninle bizim aramızda bir perde çekilmiştir. Artık bu durumda yapacağın bir şey varsa yap. Biz de bildiğimiz gibi yapmaya devam edeceğiz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 Ve orada arayıp soranlar için gıdalarını, bitkilerini ve ağaçlarını tam dört günde takdir etti, düzenledi. Sonra iradesi, bir gaz halinde olan göğe yöneldi. Ona ve yere şöyle buyurdu. İsteyerek de olsa, istemeyerek de olsa, emrime gelin. Onlar da, gönüllü olarak geldik dediler. Derken,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 Eğer yüz çevirirlerse sen şöyle de: Ben sizi At ve Semut halklarını çarpan kasırga gibi bir kasırganın geleceğini bildirerek uyarıyorum. Kendilerine önlerinden, arkalarından elçilerimiz Allah'tan başkasına sakın ibadet etmeyiniz dediklerinde onlar Rabbimiz olan Allah dileseydi üstümüze melekler indirirdi.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 bile bile inkâr ediyorlardı. Biz de onların üzerine o uğursuz günlerde bir kasırga gönderdik. Bunu onlara dünya hayatında bir rezillik ve rüsvaylık tattırmak için yaptık. Ahiret azabı ise daha çok rüsvay eder. Hem orada hiç kimse kendilerine yardım edemez. Semut halkına gelince biz onlara da doğru yolu gösterdik. Fakat onlar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 Ancak böyle yaparak, üstünlük sağlayıp, onu bastırmayı umabilirsiniz. İşte biz de, onun için o kâfirlere, dünyada şiddetli bir azap tattıracağız. Ve ahirette de, yaptıkları o pek kötü işlere göre, hak ettikleri karşılığı vereceğiz. İşte Allah düşmanlarının cezası da, o ateş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 Bir de bakarsın ki, seninle kendisi arasında düşmanlık olan kişi, candan sıcak bir dost oluvermiş. Ama kötülüğe karşı iyilik hasleti, ancak sabredenlerin kârıdır. Faziletten yana nasibi bol olanların kârıdır. Eğer şeytandan gelen bir vesvese seni dürterse, hemen Allah'a sığın. Çünkü o, her şeyi işitir, her şeyi mükemmel tarzda bilir. Gece, gündüz, güneş, ay, hepsi O'nun ayetlerindendir. O halde güneşe ve aya değil, onları öylece yaratana secde edin, eğer O'na ibadet ediyorsanız. Eğer kibirlenecek olurlarsa, şunu bilsinler ki, Rabbinin nezdinde olan melekler, gece gündüz O'nu tenzih, tesbih ederler,